Bismillahirrahmanirrahim Nahıl suresi Bu da Mekki surelerden bir suredir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir. Allah'ın emri geldi. Artık onu acele istemeyin. O ortak koşmakta oldukları şeylerden münezzehtir, yücedir. Evet. Rabbimiz Subhan-ı hemen suranın girişini, kıyametin yaklaştığını, kesinlikle meydana gelmiş olmaya dalalet eden geçmiş zaman sigarası ile haber veriyor. İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı. Fakat onlar hala gaflet içinde yüz çeviriyorlar görüyorum 2. O kullarından dilediğine kendi emrinden melekleri ruh ile indirir ki, benden başka ilah yoktur. Benden sakınsınlar diye, uyarsınlar diye indirmiştir. Allah subhanahu ve teala işte böylece sana da buyruğumuzdan bir ruh vahyettik. Sen bunu insanlara anlat diyor. Ve sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi doğru yola eriştirmek için bir nur kıldık diyor şu de Kullarından dilediğine ayetinde peygamberler kastedilmiştir. Allah Subhanahu ve Teala karşılaşma gününden korkutmak için kullarından dilediğine emrinde olan ruhu vahyi indirir o gün onları ortaya çıkar hiçbir şeyleri Allah'a gizli kalmaz Allah subhanahu ve teala başka bir ayette ve onlara bildirsinler ki muhakkak benden başka ilah yok bana ibadet edin buyururken de burada da benden sakının buyurmuş yani emrime zıt gidip de benden bir başkasına tapınanlar benim azabımdan korksunlar buyurmuştur 3 ve 4 o gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Onların ortak koştukları şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Öyleyken o nasıl da apaçık bir hasım kesilmiştir. Evet. Allah Sühanu ve Teala insanın yaratılışına dikkat çekiyor ve kendisinin onları yarattığını ama buna rağmen o Allah'a hasım kesildiğini, başkalarına tapınların, şirk koşmalarının zatından münezzeh olduğunu, o ortağı olmaksın, yegane, yaratıcı, ama yarattığım halde, ibadete layık olan ben olmama rağmen, ortağım yok, ama buna rağmen, insan, cinsini, zayıf bir damla sudan, yaratıldığı halde, kendini aciz görüp, bana kuruluk yapması gerekirken, bana diklenip benim zıttıma hareket etti bana hasım kesildi demiştir burada Allah subhanahu ve teala yaratılışa dikkat çekip yaratılanın ilahına ters düşmemesi gerektiğini zikrediyor 5'ten 7'ye kadar hayvanları da yaratmıştır onlar da sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır onların etlerinden de yersiniz akşamleyin getirir, sabah savarken, onlarda sizin için bir güzellik vardır. Kendi kendinize zor varacağınız memleketlere, yüklerinizi taşırlar. Muhakkak ki Rabbiniz rahimdir. Allah subhanahu ve teala, kullar için develer, inekler, koyunlar gibi, Enam suresinde açıklandığı üzere, sekiz çeşit hayvan yaratmak suretiyle, onlara nimetler bahşetmiş. Onlar da, kulları için maslahatlar ve faydalar kılmıştır. Yünlerinden ve kıllarından giyerler, evlerini döşerler, sütlerinden içerler, yavrularını yerler. Ayrıca bunlarla kendiler için bir güzellik ve bir süs vardır. Bu sebepledir ki, akşamlayın gelir, sabah salarken onlarda sizin için bir güzellik vardır buyurmuştur. Onlar akşamlayın otlaktan dönme vaktinde öğürleri semiz memeleri büyük ve her güçleri yüksektir. Sabahleyin onları otla salarken de onlarda da sizin için bir güzellik ve zevk vardır. Onlar taşıma ve nakdine güç yetiremeyeceğiniz ağır yüklerinizi kendi kendinize zor varacağınız memleketlere taşır diyor. Evet. Sekiz atları, katırları ve merkepleri de sizin için binek ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Bilmediğiniz daha nice şeyleri yaratır. <gülüyor> Aleyküm selamlar bununla Allah subhanahu ve teala'nın kullarına bir nimet olarak yaratmış olduğu diğer bir sınıf olup Allah'ın binmek için ve süs olarak var ettiği atlar katırlar, merkeplerdir. Bunlardan en büyük maksat binme ve süstür. 9 yolun doğrusunu gösterme Allah'a aittir. Ondan sapan da vardır ve o dileseydi hepinizi birlikte doğru yola iletirdi Allah subhanahu ve teala hissi yollarla insanları sevindirip mutlu eden hayvanları zikrettikten sonra dini manevi yollara işaret buyuruyor. Çok kere Kur'an'da hissi işlerden dini faydalı manevi işlere intikal edecek vuku bulmuş birçok ayeti zikretmiştir. Bu Kur'an'ın usluplarından bir usluptur. Rabb'ın dileseydi bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Onlar ise hala ayrılıktalar. Esasen onları bunun için yaratmıştır. Rabb'ın rahmet ettikleri müstesnadır. Bununla beraber Rabb'ın şu sözü de tamamen yerine gelmiştir. Şüphesiz ben cehennemi hep insan ve cin ile dolduracağım buyurmuştur. Allah bizi cennete koyduklarından eylesin. 10 ve 11 Odur size semadan su indiren ondan içersiniz ve hayvanları otlattığınız bitki de ondan biter. Onunla size ekinler, zeytin ve hurma ağaçları, üzümler ve türlü türlü ürünler bitirir. Düşünen bir kavim için bunda ayet vardır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kullarına etleri yenilen, binilen hayvanları nimet olarak bahşettiğimizi ziklettikten sonra gökten yağmur indirmedeki nimetini anlatmaya başlıyor. Bunda onların ihtiyaçlarını giderecek miktarda yiyecekler hem kendileri hem de hayvanları için faydalanma vardır. Ondan içerisiniz buyuruyor ki onu sizin için içilmesi mümkün olsun diye tuzlu, acı kılmamış, tatlı kılmıştır. Hayvanları otlattığınız bitki de onundan biter. Onunla sizin için hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler çıkarmıştır. Evet, burada da Rabbimiz Sübhanı Kuvveti'yle yine Rablığına işaret ederek yerden her türlü bitkiyi kendisinin çıkardığını ve bütün insanların, hayvanların, yaratılmışların kendisine muhtaç olduğunu her şeyin yaratanın kendisi olduğu gibi, her şeyin ihtiyacını anında bilip, anında giderenin de kendisi olduğunu bildiriyor. 12 ve 13 Yine Rablığıyla alakalı bildirmeye devam ederek Rabbimiz, Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin buyruğunuza verdi. Yıldızlar da onun buyruğu ile musahhar kılınmıştır. Bunda akleden bir kavim için ayetler vardır. Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için o yaratmıştır. Üğüt alan bir kavim için bunda ayetler vardır. Evet, Rabbimiz Subhanahu kıyetaala yine büyük alametlerini, büyük nimetlerini kullarımız gözler önüne seriyor. O peş peşe gelen gece ve güncüzü durmadan dönüp duran güneş vahi göklerin derinliklerinde, karanlıklarda yol bulmak isteyenlere bir ışık ve nur kıldığını, sabit ve dönen yıldızları insanların emrine verdiğini, bütün bunların allah Teala için kıldığı, Allah'ın feleğinde yürüdüğünü, kendileri için takdir edilmiş bir hareketle hareket ettiklerini, bunların hepsinin Allah'ın kahrı, saltanatı, buyruğu, takdiri ve yürütmesi altında olduğunu bildirer. Buyuruyor. 14'ten 18'e kadar taze et yemeniz, yiyeceğiniz süs eşyanızı çıkarmanız ve Allah'ın bol nimetinden istifade etmeniz için denizi musahhar kılan O'dur. Gemilerin O'nu yara yara gittiğini görürsün. O'nun lütfunu aramanız ve şükretmeniz içindir. Belki şükredersiniz artık. Yeryüzünde sarsılmayasınız diye sabit dağlar ve nehirler ve yollar koymuştur ki onunla doğru yolu bulasınız. İşaretlerde, yıldızlarda da onlar yollarını bulurlar. Yaratan, yaratmayan gibi mi hiç? Artık öğüt almaz mısınız? Allah'ın nimetini sayacak olursanız bitiremezsiniz. Muhakkak ki Allah kafurdur, rahimdir. Burada da Allah subhanahu ve teala Dalgaları birbirine çarpan denizleri sahar kılmış ve onu kullarının önüne vermiştir. Denizleri üzerinde onların gidebileceği şekilde yaratmış. Onda balıklar yaratmış. Onların dili ve ölülerinin etlerini ihramda olduklarında ve diğer zamanda kullarına helal kılmıştır. Onlarda inciler çıkar değerli cevherler çıkar ve yaratmış süsler edinmeler için onları çıkarmayı kullarına kolaylaştırmıştır. Allah subhanahu ve teala'nın nimetlerini anlatmasla bitiremeyiz. Rabbimiz subhanahu ve teala bunları zikrederek bizlere yarattığı şeyleri gözümüzün önüne sererek kendisinin bu nimetlerini hatırlatıyor. Ve 19 20 ve 21'de Allah gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilir. Allah'tan başka taptıkları hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onların kendileri de yaratılmıştır. Onlar diri değil, ölüdürler. Ne zaman diriltilecekleri de fark edemezler. Ne zaman dirileceklerini de fark edemezler. 22 ve 23 Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri inkar edicidir. Ve onlar büyüklük taslayanlarıdır. Şüphesiz Allah onların gizlediğini de açığa vurduğunu da bilir. Ve o büyüklük taslayanları sevmez. Allah subhanahu ve teala burada Rablığını gündeme getirip, yaratıcılığını gündeme getirip, ondan sonra taptıklarınız şeylerin size hiçbir faydasının olmayacağını nitekim sizin ilahınız birdir. Ondan başka bir ilahınız yoktur. O tatlılarınızın size hiçbir faydası yoktur. Onlar yaratan değil, yaratılandır. Onlar ölüdür, diri değil. Hatta ne zaman diriltileceklerini bilmezler buyuruyor. 24 ve 25 Onlara size Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman geçmişlerin masalları derler. Bununla onlar kıyamet günü kendilerinin bütün yüklerini taşıdıktan sonra bilgisizlikten baştan çıkardıkları yüklerinden bir kısmını da sıktılar. Dikkat edin yüklendikleri yük ne kötüdür. Allah subhanahu ve teala bu ayette o yalanlayanlara sesleniyor. Buradan bunlar kendilerine ilim verilenlerdir. Rabbin size ne indirdi dendiğinde onlar cevaptan yüz çevirerek, geçmişlerin masalları diyerek o indirlerini yalanlıyor. Allah subhanahu ve teala burada hem kendi günahlarını hem de saptırdıkları insanların yüklerini yüklendiklerinde onlar bunun farkına varacaklar diyor.